Ortalık yer <gülüyor> bize et, bize et, bize et kuşaklar arası bir mermem, telefon hasbi hali. Hazırlayan ve sunanlar Serhanada ve Sarp Keskiner. Hocam merhaba, nasılsınız? Merhaba Sarp, nasılsın sen de? İyiyim İyiz. ben de. Nerelerdesiniz bugün? Bugün İzmir'deyiz, pasaporttayız ve bir otelin e, bodrum katındaki e, içinde klima çalışan e, kimseler olmayan, e, sesten tutmak böyle bir şey, e, sesten kaçılamıyor galiba, toplantı salonunda ilk programı yapıyoruz, evet. ortalık yer. veya Pasaporttasınız galiba değil mi? Evet, karantina ile pasaport liman şehirlerinin kaderi galiba. Ne kadar oldu gelmeyeli? Ee, yakın zamanda 15 gün önce gelmiştim ama e, şehirde olmayalı İzmir'i kast ediyorsak e, 27 yıl olmuş, epey olmuş yani doğrusu. Bu ilk program olduğuna göre ilk ortalık yer şeyden mi başlasak? E, radyo tanışıklığından mı başlasak? Olur. Fikir oradan olur, çıktı galiba. Olur. Radyoaktif, Türkiye'nin en deneysel radyo istasyonlarından biri. Ve limana biriydi. çok yakın Tabii Tabi tabi limana bakıyordu. Evet. E, hatta bu terası meşhurdur ya onun. <gülüyor> evet. Teras kapısı sürekli dururdu Ve işte e, programa İzmir'in bütün sesleri dolardı. Günün hangi saatindeyse. Limanın sesleri dolardı. E, ve bir anda ya da böyle işte yayındayken kapı açılırdı. E, birisi hiç kimseye sormadan yayının ortasına girer. Oradan kapıdan terasa çıkardı. O yüzden bu hani... Radyoaktif İzmirli İzmir kentle e, bağını, sonik anlamda bağını, ses dünyası anlamında bağını e, çok iyi koruyan, kapanana kadar da bu bağı kaybetmeyen bir istasyondu. E, bizim tanışıklığımız Bak, da radyoaktiften başlıyor. 30. yılımızı doldurduk bu sene. İşte demek ben ayrılmadan 3 yıl önce başlamışım e, ve de o da kolektif bir radyoydu açıkçası evet, gibi. Evet, ve, e, pek çok insan sonradan e, imzasını ya da sesini duymaya alıştığımız pek çok insanda oradan geçti. E, şimdi her ne kadar kanuni olarak özel radyolar dense de ben onlara bağımsız demeyi tercih ediyorum. Ya da e, özgür radyo demeyi tercih ediyorum. E, o tarihten önce e, ben Ankara'daki görevimden ayrılmadan Açık Radyo'nun kurucusu e, Ömer Madre ile oda arkadaşı olduğumuz için Böyle bir hayali hep konuşurduk. Televizyonun kötülükleri üzerine, şimdi o da devrede değil ya, televizyon ne kadar devrede o da tartışılır. Ama televizyonun kötülükleri üzerine konuşurken, abi söz uçar sonunda aramızdaki böyle şifre deyimlerden bir tanesiydi. Ve açık radyodan önce radyoaktif oldu. Oradaki program arkadaşım Kürşat Bumin'i de burada rahmetle anarak radyoaktif retorik diye gazeteleri sayfalarını çevirerek çizerek okuyup evet, eleştirdiğini Dünyanın dört bir yanını sıçradığınız evet. İzmir'e dünyanın dört bir yanını getirdiğiniz anbean getirdiğiniz çok ön gün önemli kıymetli bir programdı o hepimiz için. Çok iyi. Evet, e, isterseniz epeyce e, e, e, e, e ilerledi. E, bir dahaki programda neler olabilir şimdiden e, söyleyebilir misin yoksa... Şeyadim şey, mağlup. E, şimdi bir dahaki programda benim önerim e, Bohemya'dan konuşmak. da nereden çıktı? Bunun kristalle ilgisi yok, porselenle de hiç ilgisi yok. Bugünkü anahtar kelimemiz odayan. Evet, bu bu anahtarlar neleri açacak bakalım birlikte. Çünkü şunda biz e, anlaştık e, dinleyicilerimize şimdiden söyleyebiliriz ki önceden hazırlık yapmayacağız. E, Sözlükleri oralara buralara bakmayacağız. E, biraz hasbahel bu demek halimizde ne varsa e, o sese e, aktarılacak. Arada da müziklerimiz olacak. Şimdi e, Odeon galiba <gülüyor> bu audio meselesiyle de çok yakından ilgili. Yani sesin e, ifade bulduğu mekanlara Odeon deniyor. Tabii e, bunlar mimari olarak da tıpkı ortalık yerinde aslında boş bir yer olmaması gibi mimari olarak da karşılık bulmuş ve Türkiye'de de çeşitli... E, ne diyelim onlara eski kentlerde çok güzel örnekleri var. Efes'teki belki yakınlarda buracıkta olduğu için söylenebilir ama Efes'teki bunlardan bir tanesi ve pek çok güzel Odeon örnekleri var. Ama şimdi ben sana sorayım sesin olabilmesi için Odeon veya bir mimari kurguya ihtiyaç var mı? E, i̇ki yönlü bir soru. Yani öyle bir mimari kurgu varsa o sesin alacağı hal e, değişiyor. Tabii öyle bir mimari kurgu yoksa kocaman bir açıklıktan bahsediyorsak orada da bizim duyduğumuz şeyin toplamı ne? Ona neye ses diyoruz o açıklığın ortasında? E, o önem kazanıyor. O yüzden burada mekan yani, kurgusu önemli, sesin mekansallığı önemli bu soruya cevap ararken. Evet. Yani sesin tanımladığı bir mekan var zaten. Ee, hani söz uçar dediğimiz şeyde de e, nereye kadar uçar bir yere konar mı yoksa uçmaya devam mı eder? Ee, sesin de tanımladığı mekan acaba ne? Yani onun için mimariye ihtiyaç var mı? Ee, ve hani sokak konserlerinden e, ne bileyim Bootstok'a kadar e, Türkiye'de artık gitgide az olan e, açık hava ektimliklerine kadar sesin aslında sokaklardan da pekala çıkabileceği ya da Covid sırasında gördüğümüz gibi balkonlardan da çıkabileceği durumlar var yani orada da galiba Roberto olan ya mıydı unuttum şimdi bir tenor koskocaman bir katedrale girip Arya söyledi filan ona ihtiyaç var mı? Ama, evet, e, balkonlarda var ya. Değil e, mi? Pandemi e, sırasında. Evet. Ve, e, yani... Ama işte orada da sokağın mimari kurgusu mesela onu, yani sesin çıkartıldığı an, onun etrafında ne olduğu çok önemli. İşte, Radyolar da biraz odeon değil mi? Yani. Ta kendisi. Onun için e, bu, bu seçimi e, rastlantısal olarak yapmamış olabiliriz. E, ya da rastlantısal olarak yaptık ama rastlantı belki de bir Pundun'a diyelim geldi. Şöyle düşünüyorum. Çarptığı zaman da geri gelebildiği için... ...onun zikzaklarından çok oyun çıkabiliyor. Oyunlu bir durum ortaya çıkabiliyor. Onun için... Çarpacağı yer yoksa da uçup gidiyor işte. Evet. evet. evet. Yani sözünün Relba uçması. Ver babolant vaziyetleri. Evet. Evet. Evet. eş olan. Belki bugün... Efes dedik, Bergama Odeonundan bahsedebiliriz. Hı hı. Ben bilmiyorum Bergama'da, Akropolis'te veya aşağı şehirde bir Odeon var mı? Muhtemelen benim bilgisizliğimdendir. Belki dinleyicilerimizin arasında daha Bergama'ya hakim olanlardan da bir geri dönüş gelir. Bu benim arkeolojik cahilliğimdendir. Ama Bergama'da bir de Odeon var. Ve müthiş bir etkisi olacağı kanısındayım. Küçüklüğüyle orantısız bir etkisi olacağı kanısındayım. Bergama Odeonu bir sivil alan. Ve sese ve görüntüye de çok açık bir alan. Bir sanıyorum Osmanlı, geç Osmanlı bir arasta Bergamalıların diyelim enerjisini de... taşın altına koydu. Evet, aynen. Ortaklaşmayı yaptıkları. Ben iki defa gitme şansına da eriştim ve herhangi bir şekilde yolu düşen dinleyicilerimiz olursa o bir merhaba desinler, sergiyi bir görsünler. Lokasyonu çok etkileyici bir yandan da. Evet. Yani şimdi Bergam'ın merkezi, işte Arasta'nın olduğu yer, ondan sonra Çınarlı Kahve ve onu taşıyan ana caddenin üstündeki esnaf dokusu arastalar, ee, hamamlar ve camiler diye. Evet. Yani Erken bir esman. yandan bir yandan e, onun hiç kaybolmamış olması, bir yandan hayatın içinde hala olduğu gibi kendi varlığını sürdürüyor olması. Yani mesela şey de koptu o, kemer altında. Değil mi? Ben evet. öyle hissediyorum en azından. Evet. Yani o kopukluk öyle bir kopukluk ki bizim fılan örülük ederken ya da bir yerden bir yere gidip bir şeyimizi halletmeye çalışırken mimariyle ilişki kurmaya fırsat bırakmayan bir hızlılık var. Burada işte temel nokta hız belki de. Evet. evet. Yani, yani her defasında bir hız, hız olmadığı için her şey bir bütünsel bir biçimde birlikte döşeye ve odeon'da tam bunun göbeğinde duruyor. O anlamda dinleyicilerimizin de ziyaret etmesinde fayda var. Evet. Ne var şimdi Odeon'da? Odeon'da ilk açılışında senin de bildiğin Bergama ile Ayvalı'yı yani iki ayrı vilayet içinde yer alan iki ilçeyi ama bence iki temel şehri farklı nedenlerle şehir. Bergama'nın hem endüstriyel tarihi hem antik tarihi. Ayvalı'nın antik tarihinden ziyade tarım ve Zeytin, zeytinyağı, yeraltı zenginlikleri ve onun getirdiği sanayi tarihi, erken modernlik açısından temsil ettiği şeyler. Arada dağlar var, işte o dağlarda da köyler var ve Kozak Yaylası diyoruz. Ve orada da işte madenlerle ilgili süren mücadeleler var, e, taş ocaklarıyla ilgili mücadeleler var ve o köylerin hayatını o köylerde yetişen bir fotoğrafçı görüyoruz. E, ...tekrar hatırlatmış o sergi vardı. Şimdi de fabrika var. Fabrika Bergama Sümer Bankı. Bergama Sümer Bankı şehrin hem ekonomik tabii ki... ...çünkü ciddi ihracat yapıyormuş anlaşılan tarihinde... ...hem de sosyal tarihinde tabii ki sadece sendikalar değil... ...günlük hayat, kadınların ekonomik hayatta doğrudan rol almaya başlamaları... Ailelerin orada zaman geçirmeye başlamaları açısından çok önemli bir deney. Ee, üzerine de e, hala yeterince konuşulabildiği e, kanısında değilim. Ee, yakın zamanda bir arkadaşımız Nurul Mahesat Sümer'den bahsetti. Sümer Bankları'na neredeyse adını vermiş ya da adını oradan almış bir eski bakan. günsel Baki ve Yücel Tunca, Bergama'da Sarı Denizaltı. Burada John Denon'a herhalde bir merhaba dememiz evet. gerekiyor. Bir kazı çalışması yapmışlar kazmadan. Bir kere geçmişi ne söylüyor ama en önemlisi tanıklar ve tanıkların yakınları üzerinden Odeon o sergiyi sunuyor. Sesler var, görüntüler var, fotoğraflar var. Oraya dair hayat var ve sürüyor. Çünkü şöyle sürüyor, düzenledikleri çalışmalarda... Gene tanıklıklar üzerinden insanların yeni malzemeler getirdiklerini görüyoruz. Ben oradayken bir emekçinin yakını fotoğraflar, kimlik kartı ve aletlerle geldi. Çünkü nesnelerle buraları var oluyor. Sonradan yapay plastik bir müze kurmaktansa var olanlar üzerinden doğal bir şey yapmak ve belki bu fabrikayı içeride 9 Eylül Üniversitesi'nin galiba bir bölümü ya da meslek okulu var. Bir de özel tekstil işletmesi varmış. Onun da devam ediyor olması bence önemli. E, ve yerel yönetimin e, tasarrufunda olduğu için e, fabrika e, bence Bergama'nın hayatında yeniden canlanmasında bunun kültür olması da şart değil. Çünkü Bergama'da de çok bir zanaat var. Evet, evet. E, çok önemli bir adım atıyor Sarı Denizaltı. Evet, e, böyle. Yani e, aslında iki şey söyleyeceğim. Bir tanesi... Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi'nin yaptığı, bundan önce yaptığı projelere de baktığımızda işte gerek Kale Mahallesi'nin hafızasına çalıştıkları proje, gerek Bergaman'ın sinemaları projesi. Çok uzun erimli fakat çok ölçeği belli, coğrafi ölçeği belli projeler yapıyorlar ve burada ciddi anlamda derinleşiyorlar. Bu bize şunu söylemiyor mu? Bana biraz öyle geliyor. Yani İzmir'de de işte ya da başka şehirlerde de konuştuğumuz konu bu. Yani kültür sanat inisiyatiflerinin, hani bakıyorsunuz Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi, Sarı Denizaltı Bellek İnisiyatifi olarak kurulmamış değil mi? Öyle bir derdi olmadığını adından görüyoruz. Ya da en azından öyle başlayma, başlamamış yolculuğunda diyebiliriz belki. E, sanat inisiyatiflerinin bu kentin belleğiyle ilgili yaptığı çalışmaları kentlilerle buluşturma konusuyla ilgili yaşanan sıkıntılara karşı herhalde en muhteşem iyi örneklerden bir tanesini sergiliyor Sarı Deniz ekibi. Evet. Ve Bergama'daki tüm siviller. Evet. Yani e, sokaktan giren herhangi birinin temas kurabileceği e, mertebede e, çıktılar ürettikleri için. O yüzden e, hep dışarıda işte, Türkiye dışından örnek gösterilen işlerde olduğu gibi halk kendine ait olan bir takım efemeraları yanında getirip katkı koymaya çalışır Ya da fotoğrafların başına geçtiğinde bu buydu şu diyor. Biz de Ruritaş projesi kapsamında Bakır Çay müzikal miras haritasını çalıştığımız için o bölgede, yani e, küçücük bir dükkana girdiğinizde örneğin 1962'den neredeyse 1982'ye kadar ...başka hiçbir yerde kolay kolay bulunmayan fotoğraflarla karşılaştık. Siyaset kültüründen de beslenmiş olan bir Bergama sermayesi var, sivil bir sermaye o. Onun üzerine sanatın gücünü e, koymuş olması ve e, yapılan her şeyin bununla da zenginleşiyor ve çoğalıyor olması... Ama bir yandan da sermayeye dayanmadan bunun... Sermaye derken ben e, elle tutulmayan kısmından bahsettim. <gülüyor> Yani e, kültürel sermaye anlamında e, bahsettim. E, yani var olanın üzerine koymak ve e, orada olanla e, birlikte yapabilmek bence en önemlisi. Burada tabii e, belki hani Bergama demişken en azından e, bu ilk Odeon'da, ortalık yerdeki ilk Odeon e, konusunda tiyatro festivalinin de şehirdeki bu Kermes geleneğini bugünün diliyle yorumlayan ve çok sayıda gönüllü, genci, ben gözlerimle görmesem bu kadar canlı bir durum olduğunu anlamazdım doğrusu. İşin içine dahil etmesinin de yüzde yüz katkısı ve rolü vardır. Geçen yüzyılın son çeyreği filandı, belki biraz daha önce. Bodrum'u ilk tanıdığımda, daha Halikarnas Balıkçısı bir evin önünde otururken böyle bir kış tatili Bodrum'a inildi, otobüsten meşhur virajlardan inildi filan. Ve e, turizm bürosunun önünde Bodrum'da liseli gençler gelen misafirleri evlere dağıtmak, pansiyon bile değil, evlere dağıtmak üzere bekliyorlardı. Bu iyi örnekten buralara nasıl geldik <gülüyor> onu bilmiyorum ama e, var olanın üzerine koymak, o ortalık yerde zaten olanı kullanmaya e, çalışmak, birlikte yapmaya çalışmak zor ama kalıcı. E, ama bir işte mantıklı. yeri sevmek çok önemli değil mi? Yer, yeri sevmek. Evet. Yani bulunduğun yeri sevmek. O işte e, orayla bağ kurmaya tan vazgeçmemek. Israr etmek. Yani geçenlerde birisiyle konuşuyorduk da Bergama pazarından bahsedilirken ben Arastan'ın önünde e, çuvalda otan adamdan almayı tercih ediyorum dedi. Çünkü işte ortalık yer biraz da o. Yani ne getirebiliyorsa nereden buluyorsa kendinin veya değil oracıkta o gün satabileceği kadar bir şeyi yanına koyup bir koyup getiriyor. Bu belki de yani bu programın adını da böyle koyuyor olmamızın belki de nedenlerinden bir tanesi bu.